mmm -hmm. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya bağlantısını kalpten söküp atmak ya da Müslümanın beklentileri arasında dünyevi şeylerin bulunmasını ihmal etmek veya isteklerimizin irademizin dünyanın etkisi altında olmamasını sağlamak gerekiyor dedik birinci bir önceki bölümde Gazareimiz dünya ile ilgili bağlantıların çok riskli bir nokta olduğunu bunu kökten atmak gerektiğini bunun, yani bizim irademizle ilgili olabilecek şeyleri yapabileceklerimizi muhakkak sağlamamız gerektiğini farklı dillerle söyledi, ayetler getirdi. Biz not olarak dedik ki Müslüman'ın dünyayı yok kabul etmesi diye bir şey olamaz. Bu intihar olur. Dünyayı yok kabul etmek. Çarlada çalışmamak, bir iş sahibi olmamak, insanlarla oturup kalkmamak böyle bir din yok. Böyle bir emri de yok Allah'ın. Ya nedir bu dünyaya takılma, zahid ol gibi talimatların özü nedir? Şudur, dünya seni kullanmasın, sen dünyayı kullan. Ne demek dünya seni kullanmasın. Sen dünyayı kullan. Geçmiş derslerin özetini yapıyoruz. Mesela e, efendimiz sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Adem oğluna birkaç lokma yeter diyor. Şimdi hastanelerde tedavi için gidildiğinde ilk soru çok yedin, ne yedin, niye bu kadar yedin oluyor. Mesela yemek konusunu ele alıyoruz. Tıp ben bu bünye ne yemesi lazım? Günde 100 gram et, bir yumurta, işte proteinden filan şu kadar da yağ alması lazım diyor. Bu yendiği zaman dünyayı biz kullanmış oluyoruz. Ama arkadaşlarla diye mangalın başına oturup 3 kişi bir koyunu bitirdikleri zaman dünya onları bitirmiş oluyor. Bir insan yatmadan önce bir bardak su içer, çok rahat bir uyku uyur. Yatmadan önce bir maşraba su içer, gece hep tuvalete gittiği için uyku uyuyamaz, uyuduğu uyku ona lezzet vermez ve Müslüman suyun esiri olmuş olur. Halbuki su nimetti. Nimetken belaya dönüştü. Bu örnekler Hayatın tamamı için geçerli. Evde mobilya olmasında bir sakınca yok. Ama mobilya ibadet ettiğimiz şeymiş gibi kıblemiz, kıbleymiş gibi kullanıldığında, bizim canımızdan daha değerli mobilyalarımız olduğunda, o mobilyalar için ömür boyu taksitler ödediğimizde sakınca ortaya çıkıyor. Demek ki Allah Teala'nın nimetleri bu dünyadadır. Bu dünyayı Allah bırakın, gavurlar yesin, siz sadece namaz kılın buyurmadı. Dünyanın en güzel nimetleriyle ashab-ı kiram yüzleştiler ve atmadılar o nimetleri. Olmadığı zaman sabrettiler, olduğu zamanda nankörlük yapmadılar. Ashab-ı kiramdan daha güzeli de hiç kimse yapamaz. Onun için özellikle Gazali Rahmetullahi Aleyh bize şu dünyayı kalbinden çıkar derken, ya tapıncağın bir dünya olmasın senin. Ama kullandığın dünya olsun. Suyunu kullan, havasını kullan, çiçeklerini kullan, evin geniş olsun hiçbir zarar yok. Ama bunların hiçbiri Allah'ın hakkını ezmene neden olmasın. Hatta kendi bedeninin hakkını ezmene neden olmasın. Anne babanın, ailenin, büyüklerin çocuklarının haklarını ezmene neden olmasın. Sosyal bir Müslüman olmana engel olmasın. Dünya konusunu tekrar uyarmış oldum. Bu çok önemli. Eğer biz bunu beceremezsek Allah'ın rızasını kazanacağız diye dünyayı teperiz. Dünyayı teptin mi nerede Allah'ın rızasını kazanacaksın? Kabirde Allah'ın rızası kazanılmaz. Toprağın üstündeyken Allah'ın rızası kazanılır. Bu ölçüyü unutmuyoruz. Şimdi bu dünya Düşmanlığı gibi görünüyor Gazali'nin sözleri. Tabi bu zamanın dünyaya tapınmış 120 ay koltuk taksiti ödeyecek insanlar, ev taksiti ödeyecek diye bilinen bir dünyada Gazali'nin sözleri abuk subuk gibi türüyor. Rahmetullahi aleyh. Aslında hayatın gerçeğini söylüyor. Günde insan bir kek yese bundan bir şey olmaz. Buna Gazali de bir şey demiyor. Ama oturunca beş kişilik keki bir seferde yiyip ondan sonra da hastaneye kaldırıldın mı o zaman işte dünya seni ezmiş olur. Sen dünyayı kalbine yerleştirmiş olursun. Her seferinde bir daha hemen bu son olsun der. Şeytan seni öyle kandırır. Hep bu son, bu son, bu son, bu son derken bir günde dünyanın kölesi olarak ölüp gider. Rabbinin huzuruna çıkar insan. Maazallah. Şimdi devam edelim 68 sayfadan. Fal-kavlu'l-bâliğ fîhi mâ qâle Bu konudaki e, iyi bir söz şeyhimizin Allah ona rahmet etsin söylediği sözdür. Ebubekir et-Tusi şeyhimiz dediği, Bu kitapta Gazali'nin şeyhimiz diye andığı zat Ebubekir et-Tusi'dir. Ebubekir et-Tusi bu konuda güzel bir söz söylemiş. Ne diyor? İnnə dünya Adıwâtüllâhî, Azza ve celle. dünya Allah Azza ve Celle'nin düşmanıdır. Bu antemuhibbu sen ise dünyayı yani Allah'ı seviyorsun. Sen de Allah'ı seviyor. Vama Kim birisini severse onun düşmanını sevmez. Dünya Allah'ın düşmanı. Sen Allah'a sevdiğini söylüyorsun. Madem Allah'ı sevdi Allah'a sevdiğini söylüyorsun, Allah'ın düşmanını sevmeyeceksin. Kâle, ولِإِنَّ فِي أصلِها وسِخَةٌ جِيفَةٌ. Çünkü dünya aslında bir pisliktir, bir leştir. Dünya leştir. Neden? Eskiyince, zamanı bitince Allah bunu toz toprak yapacak. Toz duman olacak gidecek. Ele ila al talaşi izmihlali görmüyor musun bilmiyor musun dünyanın sonu bir toz toprak duman olup bitecek dağılıp gidecek çökecek yok olacak dünya Allah yok olacak olan bir şeyi sever mi hiç sevmez Lekinne cifetan dummihat bit ve ve't-turrizat bir ziynetin aslında dünya bir leştir. Bunu bir tür Allahu Teala kullarını imtihan etmek için, bunu Allahü Teala toprakla kapladığı ve turizet bir ziynetin bunu süsledi. Ağaçlar, dereler böyle güzel görünüyor dünya. Daireler, binalar. Fakat rra bizahe el gafilun gafiller. Aslı pislik olan bu şeyin etrafının güzel toprakla çevrilmiş olmasını ve ağaçlar, dağlar, vadiler olmasını görüp aldandılar. Gafil olanlar. وَزَهِدَ ف۪يهَ الْعَاكِلُونَ Aklı olanlar ise, aklını kullananlar ise tenezzül etmediler dünyaya. Bunun aslı ne ki dediler. Niçin? Çünkü asıl beklentisi ebedi olan cennet müminin. Hem ebedi cenneti istiyorsun hem de fani olan ahirete dünyaya tapınıyorsun Bu bir çelişki olur diye müminler, akıllı müminler bununla ilgilenmediler. Fe inkı ile denecek olursa Feme hukmuz zuhdifit dünya Evafar'un emneflo. Dünyada zühd yapmak. Farz mıdır nafile midir? Yani mecbur muyuz zühd yapmaya diye bir soru sorarsan fe'lem cevabımız şudur. Enne zühde zühd dediğim neydi zühd? Dünyanın esiri olmayacak şekilde yaşamak. Dünya deyince Birleşmiş Milletleri mi kastediyoruz? Hayır. Dünyada suvar var, var, çorap var, ayakkabı var, ev var, koltuk var, para var, arkadaş var. Dünyanın nesine talipsin sen? Mesela bir bayan olarak çok dekorlu kıyafetlerine talipsin. Senin dünyan odur işte. Müteahhitin dünyası nedir? O mahallede bir apartman, burada bir site, burada bir plaza. Müteahhitin dünyası da o. Alimin dünyası nedir? Kitap, kütüphane, masa, işte fotokopi makinesi, ya alemin hoşlanacağı şeyler. Çiftçinin dünyası nedir? Tarlalar, ziraat, biçer döverler. Gençlerin dünyası nedir? Oyun, eğlence, futbol, neyse. Kuyumcunun dünyası ne? Altın, gümüş bilezikler, müşteriler, marketçinin dünyasına, veznin önünde malları aldıkları, satın aldıkları şeylerin parasını ödemek için bekleyen müşteri. O da rüyasında hep onları görüyor. Kim rüyasında neyi görmek istiyorsa onun dünyası odur. Yoksa dünyanın nesini seveceksin? Everest tepesini mi seveceksin? Yani dünya ya zühd edelim derken sen nesine talipsen bu dünyanın zühdü olacak. Mesela bir insana hangi yemek daha çok dokunuyordur, hangi yemeği seviyorsa o dokunuyordur. Sevmediği yemeği, mesela Karadenizler lahana severler. Trakyalılar da, Türkiye'de Trakyası'nda yaşayanlar da lahanayı bilmezler bile. Trakya'da yaşamış hiç Karadeniz'e gitmemiş birisi. Doktor ona kara lahana yeme dokunuyor sana deyince ne tepki gösterir zaten yediğim yok ki benim de. Ama Karadeniz'de biri hastaneye gittiğinde işte kuatörde bir hastalık muayene olurken, e sen çok kara yiyorsun değil mi? Evet karalana lahana diyor. Senin dünyan kara işte. Bağlantın neyse senin dünyanın odur. Mesela yaz günü, kış yok, bir şey yok. Niye insanın sesi kesilir? Niye bademcikleri iltihap olur? Dondurma yediği için. Dondurma yediği için. Kışın ayağını üşüttüğü için, yazın dondurma yediği için. Yani bu dünya dediğimiz şey belli bir sabit listesi yok ve dünyanın kendisi de değil. Bu dünyanın toprağı, dağı vesairesi zaten yenmiyor, içilmiyor. Senin gönlünü takılı kaldığı şey dünya diyoruz biz ona. Bunda zühd yapacaksın. Faalen bilesin ki enne zuhde yekun endena fi'l halali ve'l haram. Zühd dediğimiz yani tenezzül etmemek helalde de olur, haramda da olur. Fevu fil haram fardun. Haram olan bir şeye zühd yapmak, tenezzül etmemek, haram olan bir şeye mesela alkole züht, tenezzül etmemek farzdır. Vu fil halali Helal olan bir şey de ise mesela elma helaldir. Hel, elmayı Beş tane yiyeyim mi? Bir tane yesen züht olur. Beş tane yesen keyif olur. Haram değil beş tane yemek. Ama her sevdiğin şeyden beş tane yemeye alışırsan, şeytan seni avucunun içinde tutar o zaman. Kontrolden çıkarsın. Hastalıkta da böyle. Dünyada hiç kimseye doktorlar, bir küçük se elmasını yasaklamıyorlar. Ama yarım kasa elmayı bir oturuşta yedin mi, e, doktor ol da gerek yok, hasta oluyorsun zaten. Şekerin yükseliyor, miden ağrıyor, asit fazla geliyor gibi. ثُمَّ مَنْزِلَةُ هَذَا الْحَرَامِ الْمُسْتَقِيمِيِّتْ طَاعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ الْمُسْتَقْذَرَةِ Allah yolunda, müstakim bir şekilde Devam eden bir Müslüman için bir haram, haramsa Allah'ın katında bir şey, o da ölmüş bir hayvanın leşi gibidir. Mesela besmelesiz kesilmiş bir koyun etiyle köpeklerin parçaladığı leş haline gelmiş bir köpek aynı şey. Bir köpeğin leşiyle Allah'ın yenmez dediği hayvan aynı müslümanın gözünde. Ve la yakudumu aleyha illa inda'z zarurati Müslüman böyle Allah'ın haram ettiği bir şeye zaruret olursa ancak müracaat edebilir. Nerede zaruretimiz var? E ölüyor. Daha başında başka bir şey de yok. Ölüyor. E mecbur oradaki helal midir haram mıdır demeye bakmadan ki oturulup yenebilir. Niye? Çünkü ölümcül bir zaruret var. Aynı şey alkol için de geçerli. Yani bugün ne kadarının nasıl yapıldığını bilmiyorum ama herhalde ilaçların büyük bölümünde alkol söz konusudur. Bir eczanede alkolsüz ilaçları çıkar densek çok az bölümü alkolsüzdür. Çünkü ilaç Yapımında Allah'ın hikmeti bugüne kadar insanlık alkolsüz alternatifleri henüz yayamadı. Kafirlerin de böyle bir derdi yok zaten. İnşallah Müslüman nesiller laboratuvarlarda oturup alkolsüz muadil ilaçlar üretirler. Pek çok kreminden şurubuna kadar alkol var. Mesela çok basit bir misal bir şurup. Meyve kokuyorsa, portakaldı, elmaydı vesaireydi, ılamur kokuyorsa, öksürük şurubu vesaire, o koku aroması ona alkolün de bulunduğu bir süreçten sonra katılıyor. Dolayısıyla normal olarak e, piyasadan gidip bu alkollü meyve suyunu alıp içmiyoruz biz. Ama eczanede ilaç olduğu zaman ve bunun alternatifi de bulunmadığı zaman zarurettir diyoruz. Rabbimiz orada bize izin veriyor. Yasak etmişti. Hastaya izin verdi. E başka türlü sivilcelerim gitmiyor. Yüzüm hep sivilce oldu. Çöl toprağı gibi görünüyor. İçinde domuz e, yağı da bulunan bir krem yapılmış. Bu caiz mi? E, sağlık için başka bir alternatifi kalmadıysa caiz tabi. Bunun dışında Müslüman zaten harama karşı zahittir diyoruz. Sümme وَأَمَّا الزُّدُ fil الْحَلَالِ Helalde zühd nasıl diyor? Aslında zaten bizim anladığımız bu öbüründe bir sorun yok. Helalin zühdü nasıl olacak? Elma örneğinde verdiğimiz gibi. Bir elma da yiyebilirim. Hatta yarısını akşam yersin sabah da yiyebilirim. Bir sofraya oturduğumuzda, mesela iftar sofrasına oturduğumuzda 15 senedir yemek yememiş ve Afrika'dan yeni gelmiş birisi gibi de oturabilirsin sofraya. Bir çorba içip kalkabilirsin de. Çünkü orada ne nafiledir? Ne demek nafiledir? Yani Allah'ın farz ve haram dediği bir ölçü yok sana. Serbest bırakmıştır Allahü Teala. Peki burada nasıl değerlendireceksin? İşte anlatmaya çalıştığı gazalinin bu. Bunu anlatacak şimdi. Takva bir mümin, Allah'tan korkarak yaşayan bir mümin e, nasıl olur? Biraz takva nasıl olur? Gevşek mümin nasıl olur? Bunu yakalamamız lazım. Helalde züt nasıl yapılacak? Feimmâ en yekunu فَاِمَّا يَكُونُ ف۪ي مَنْزِلَةِ Şimdi dikkat ediyoruz. Ebdal diye bir deyim var. Bu tasavufa ait bir deyimdir. Ee, Ebdal, tasavvuf kavramı olarak kullanıldığında peygamberlerin davalarını hakkıyla sürdüren Allah dostları demek olur. Biz evliya, diyoruz bu tiplere ama evliya kelimesi şimdi çok kolay kullanılıyor. Cübbesi biraz geniş olan tam evliya. Sarığını da biraz kalın sararsa baş evliya. İsteyen istediğine şimdi evliya diyor. Böyle değil. Tam bir şekilde allah Teala ibadet yapmaya çalışan, hiçbir şekilde kusur etmeyen, mesela 60 yaşındadır hayatında bir kere namaz kazaya bırakmamış. Hiçbir ay geçmemiş ki Kur'an-ı Kerim'i e, hatmetmesin. Bunlar dünyada nadirattandır. Yani kimi zaman bunlar 50 kişidir, 40 kişidir en çok derler ama elimizde böyle sahih, kat'i bir bilgi yok. Şu var Allah'ın bazı kulları var ki bunlar bir peygambere uygun görülecek tarzda takva hayat yaşıyorlar. Evinden senelerce çıkmıyor. Yolda bir yanlış bir şey görürüm diye. Bir melekleşmiş insan türü. Kimdir böyle şimdi bilmiyorum. Zaten bilsek biz onu o öyle biri olmaz. Bu böyle insanların kim bilir bir yerde dilenci zannettikleri birisi. Bilmemiz gerekiyor mu? Gerekmiyor da. Bilmemiz de gerekmiyor zaten. Biz öyle biri olur muyuz? Ona çalışmamız gerekiyor. Şimdi böyleleri için helal olan şeyin zühdü olur mu? Bakın ona ne diyor şimdi. يَكُونُ عِنْدَهُمُ الْحَلَالُ بِمَنْزِلَةِ Bu tipler helale bile ölü leş gibi bakarlar. O ayakta duracak kadar, namaz kılacak kadar yer içer. Daha fazlasını leş kabul eder. Bu tipler. لَا يَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا اِلَّا قَدْرًا لَا بُدَّمِنُ Zorunlu olanı alırlar. Gerisine tenezzül etmezler. وَالْحَرَامُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّارِ Onlara göre haram, cehennem demektir. Haram dedin mi bizim gibi günah anlamıyorlar. Haram deyince cehennem anlıyorlar. لَا يَخْتُرُوا بِبَالِهِمْ قَسْتُ تَنَاوُلِهَا بِحَالٍ Hiçbir şekilde yemeği içmeyi bunu kullanmayı akıllarına getirmezler ve hada ma'nel al alel kalbi işte kalpte bunun bir soğukluğu olsun dediğimiz şey budur demek ki gazali bir hedef çizdi bunun altını çiziyoruz haram deyince günahtı mesela faiz haram günah dediğimiz zaman böyle anlaşılması lazım ama Allah'ın çok iyi kulları öyle anlamıyor Haram derken sen eşittir ateş demek istiyor. Ya bu çok büyük bir düzey. Biz haram kelimesini günah, günahın sonucu cehennem olarak anlıyoruz. Onlar haram derken M harfini kullandığında aklına cehennem geliyor. Bu kadar korkuyorlar Allah'tan. Evet bir an tanıttığı hımmeti ona ve ve istenkir o hiç bitmez bir nefret vardır haramlara karşı bunların kalbinde. Bunu hep pislik görürler, haramı çirkin görürler. Dolayısıyla kalplerinde bir sempati hiçbir zaman olmaz harama karşı çünkü sürekli onunla mücadele ediyor. Yani ben bir benzetme yapayım, Gazali ait değil. Biz ölüm deyince aklımıza ne geliyorsa, silah deyince aklımıza ne geliyorsa, haram ve günah deyince onların aklına da o geliyor. Yüzde yüz cehennemi hatırlıyorlar, Allah deyince de yüzde yüz cenneti hatırlıyorlar tabii olarak. Şimdi bir test sorusu. Bakalım konuyu ne kadar anladık. Bu ebdelden olan birisinin evinde buzdolabı olur mu sizce? Bir elmanın bile bir dilimini yer. Rükü yaparım bununla yeter bu kadar. Ayakta dururum diyecek. Bir maşraba ile yetinecek bir adamın kurban bayramından sonra öbür kurbana taşınmış etleri olur mu sizce? Cevaba gerek yok. Cevaba. Yani buzdolabı olur mu dedim. Derin dondurucu anlamayın ama. Derin dondurucuyu sonra soracağım çünkü. Buzdolabı olur diyebilirseniz derin dondurucusu var mıdır? 120 ay taksite girer mi böyle bir Allah'ın kulu? 120 ay taksite niye girmez biliyor musunuz? Ben bir daha ölürsem çocukların bu borcu ödemezse ben ne yapacağım? Cehenneme mi gireceğim bu kul borcundan dolayı der. Çünkü 120 dakika bile dünyada garanti görmüyor kendisini o. Dünyayı silmiş atmış kalbinden. E nerede yaşıyor? Dünyada yaşıyor. Ama toprağın üstüne basıyor. Toprak ona basmıyor. 120 ay, 240 ay taksite girip evi olduğu halde daha kaliteli ev borcu ödeyen bir Müslümansa o binayı omuzunda gezdiriyor. Dairesini omuzunda taşıyor. Dert başına dert. İşte Allah'ın bir tip kulu var ki dünyaya böyle bakıyorlar. E var mı hiç böyle kulu Allah'ın? Olmaz olur mu canım? Olmaz olur mu? Ömer bin Hattab böyle bir adam değil miydi? İki imparatorluk devirdi. İki imparatorluk. Pers imparatorluğu, 3 bin yıllık imparatorluğu devirdi. Bütçesi Medine'ye geldi. Bizans'a bağlı Orta Doğu'daki hum imparatorluğunu Yermük'te devirdi. Bütçesi Medine'ye geldi. Fakir kalmadı Medine'de. İnsanların cepleri altın doldu. Enes İbni Malik diyor ki bir gün Ömer'i tavaf ederken gördüm Mekke'de on bir yama saydım cübbesinde diyor. On bir yama. Yama ne? Tabi şimdiki nesil yama da bilmiyor. Yama demek yırtılıyor burası yıkamaktan. Başka bir kumaştan buraya bir parça dikiyorsun buna yama denir. Yama nedir bilmiyor ki insanlık. On bir yama saydım cübbesinde diyor tavaf ederken. İşte ebdel bu. Tenessüzsüz. Halbuki girdiği yer fethediliyor. Irak'ı. Bu, bugünkü Suriye İslam toprağı yaptı Allah'ın lütfuyla. Mısır, Afrika eliyle Müslüman oldu. Dünyanın en büyük lideri yamalarla geziyor. Niye? Yüreğini Allah'a açıp Cenneti özledikten sonra sırtındaki cübbe zaten setir avret olsun diye. İşte bunlar dünyayı bir çöp olarak gördükleri için buzdolabına çöp konur mu ya? Buzdolabına çöp koymaz onlar. Buzdolabı alırlardı ama. Niye biliyor musunuz? Başka dertleri var. Maazallah bir dilim lokma israf olursa ne yaparım kıyamet günü? Mesela iki günlük peyniri vardır onun. Dışarıda güneşte durursa bozulur, kurtlanır. Allah muhafaza buyursun. israf. Allah beni sevmez sonra. Allah israf edenleri sevmiyor. O korkuyla buzdolabı alırlardı zannediyorum. Tabi böyle değilsek biz de Müslüman değiliz. Haşa. Demek için değil bu. Güneş orada. Örnekler orada. Biz yerde sürünüyor olabiliriz ama Gitmek istediğimiz yer o güneş olduğunu biliriz en azından. İmrendiğimiz bir futbolcu değil. Bir dizi film artisti değil. Laf olsun diye her Ramazan'da bu tip diziler oynar Müslümanların gündeminde. Dolayısıyla biz de Ömercilik oyunu oynarız. Bunu melekler inanmazlar. Beceremiyorum ama Ömerlik istiyorum, Ayşelik istiyorum, Fatımalık istiyorum diye ikna ettik mi? Bicdânımızı en azından. Bu hedef çok güzel bir hedef. Beceremedik niye? Ne yapalım bizde kurbanın eti öbür kurban'a kadar saklanmasa kıtlık olur. Onlarda ise dün kestik kurbanı hala bu ev et kokuyor diye oturur ağlarlar herhalde. Bu ev, ben niye et bekletiyorum ki evde derler. Bir bakış tarzımı hayır. Bir seviye tarzı bu. Bu bir seviye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedefini yakalamaktı. Yakalayabildi mi? Şüphesiz geride kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedefini kim yakalar? Seyyidül Beşar o. Onu nereye yakalıyorsun? Ama Allah gördü ki peygamberinin fotokopisini olma, olmak istiyor. Buna Allah inandı, razı oldu, sevdi. Bugün bir Müslüman olarak biz o şekilde önümüze koyduğumuz zaman, beceremeyip dolabımızda 200 gram peynir bir haftalık beklese cehenneme girmeyiz bundan. Biiznillah teala. Bu bizim için rahmete vesile olur. Niye? Allah görüyor ki türpüyoruz. Bugün siyasiler, bu da çok önemli bir örnek, siyasiler bugün... E, Büyük servetler harcayıp bir belediyede, bir devlet memurluğunda bir şey yakalamak istiyorlar. Hatta siyasilere gerek yok. Gençler okuyorlar, yüz tane gence. Beş sene sonra hedefin nedir? Çabuk söyle desen, belki yüzde doksanı memurluk, memurluk. Atanmak diye bir kelime çıktı atandı, atanıyor, atanacak, atanır, atanmaz, atandı, geçen atandı, gelecekte atandı. KPSS'ye girdi, KPSS'den çıktı. Asabuki Ram Rızaullah Allah'ın rızası ile ne kastettilerse sanki onun yerine atanmak, atanmak, atanmak kelimesi geldi. Bu işte seviyeyi gösteriyor. Bu bir gariplik göstergesi. Ömer bin Abdülaziz, Ömer bin Kattab radıyallahu torunu, devletin başına geldi, ilk işi hanımına gitmek oldu. Hanımına gitti, Fatıma dedi. E, şu senin yakandaki, boynundaki, e, kolundaki altınları ver dedi. Ne yapacaksın sen bunları dedi. Biraz önce bu ümmetin, devletinin başına halife seçildim ben dedi. E, ee, senin kolunda bunlar varken fukara bir ümmetin devletini ben idare edemem dedi. Bunları vereceksin. Bunlar senin nişanda bana verdiğin şeyler değildi. Bunları babamdan ben aldım dedi. Tartışmaya başladı. Tarihi sözünü söz dedi. O zaman dedi ki, men lem yahkum imra'ten, la yahkum devleten. Kadınına hükmedemeyen devletine de hükmedemez. Ver şunları dedi. Kadın çıkardı. Poşet diyeceğim de poşet yok o zaman. Çuvala bir şey nereye koyduysa verdi. Sekreterine bunları götür devletin hazinesine kaydet dedi. Geçti ondan sonra. Şimdi devletin işlerine bakalım dedi. Bir bunu düşünüyoruz. Bir de hey, kasabanın bir yerinde bir devlet memurluğu, bir belediye meclisi, belediye başkanlığı aldıktan iki gün sonra karısına yeni araba alanları düşünüyoruz. Çaldı çırptı Allah bilir de hani oraya bak, buraya bak, ortada da adaletle inceleyen bir grup biz varız İnşaAllahu teala. Evet demek ki dünya nimetlerine bir ebdal gözüyle yani peygamberlerin varisleri Olacak düzeyde çalışan mücahid kulları Allah'ın var. Bir de ne olduğundan haberi olmadan yuvarlanıp gidenler var. Evet. فَإِنْكُلْتَ <gülüyor> Eğer diyecek olursan كَيْفَ يُمْكُنُا اَنْ تَصِيرَ الدُّنْيَا فِي شَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا الْعَجِيبَةِ الْمَطْلُوبَةِ اِنْدَ الْاِنْزَانِ بِمَنْزِلَةِ النَّارِ Ne dedi? Onlar haram deyince bunu cennet, cehennem olarak anlıyorlar dedi. Ebdel. Şimdi burada soruyor ki şu dünyanın bu kadar güzel lezzetleri, şehvetleri bir insanın gözünde cehennem olur mu ya? Nasıl bu, bu makul bir şey mi diye sorarsan ev bi menziletil cifetil mustahileti yani dönüşüm görmüş bir çöp, leş olur mu dünyanın güzel? vel bunyetu bunyetuna ve tabu tabuna yani biz bu şekilde... Ee, bu kadar Allah bizi hırslı yarattı. Bu yapıdayız. İşte bu insan kaslarıyla, etiyle, kemiğiyle yaşıyoruz da böyle bir dünyada. Sen dünyanın bu güzelliklerine leş diyorsun ya. Bu olur mu diye sorarsan diyor Gazali. Fa'lem sana derim ki Enne men huffikat tevfikel khassa Kime Allah bu yolu açtıysa? Bu yolu Allah açacak. Böyle düşünmeyi. Ve alime afatiha ve kaderaha fi asliha ve bunun sonuçlarını bilebilirse bir insan bunun ne kadar çirkin olduğunu bilirse fetasiru indevuke derike. O bunu böyle anlar. Bundan sonra herkes dünyayı böyle anlasın diye bir kampanya başlatılamaz. Niyetlerinle Çevren arkadaşlarınla, gösterdiğin gayretinle, Kur'an'a sarılmanla, ümmetin büyüklerini sevmenle, Ömer bin Hattab'a hayran olmanla, Ömer bin Abdülaziz deyince gözünden yaş akmasıyla, gazali sevip sevmediğinle, görür ki Allah, sen ciddisin bu işte, açar yolunu. O zaman dönersin dünyaya, Herkesin tapındığı çimlerde golf oynadığı bir dünyaya dönersin. Eyleş. Seni Allah mecbur etmeseydi tenezzül edip üstünde de yürümezdim dersin dünyaya. Ama bunu Allah sana açacak. E kimi açıyor Allah? Çırpınanı açıyor. Gayret ediyor. Uyumuyor. Oturmuyor. Bu çok dünyacı bir tip. Bununla oturmayayım diye arkadaş seçiyor. Her üst elinden geleni yapıyor. Allah da gözünü açıyor onun. O da öyle görüyor. O inne ma bu min hada er ragibun el amyan an ve Kim buna şaşırır? Böyle bir şey olur mu canım? Der, bu dünyaya kör bakanlar. Bunu da bir kenara not edebiliriz dünyaya. Kör bakanlar diye bir grup var demek ki. Nasıl kör bakıyor? Mekke Medine hakkında ne diyorsun diyor. İlk defa aklına Mekke'deki büyük oteller geliyor. Dünyaya kör bakıyor. Kabe'nin dibinde bile Kabe'den önce yapıları görüyor. Umbra deyince aklına ilk defa arkadaşım Umre'ye gitmişti. Oradan bir saat getirmişti. Harikaydı. İlk aklına o geliyor. Bedeviler aklına geliyor. Neden? Kör bakıyor dünyaya. O kör bakışlerden kaynaklı anne baba bu şekilde eğitmiş takip ettiği vakıf vakıfta İslami eğitimi böyle almış arkadaş çevresi böyle kendin bir yol tutturmadığın için Allah da kapıyı açmamış sana. El-muhtarrune bi zahirâ ve zinetiha ve bunun dış görüntüsüne takıldılar onlar. Takıldıkları içinde dünyayı hep böyle gördüler. Faalem ve sadribu leke meselen. Lizealik sana bir örnek vereyim şimdi diyor Kazan. Faalem. Örneğimi şöyle bil. Enne hada yumassalu bi insanin sana khabisan khabisan bi sharaitihi min es ve gayrihi. Khabis. Şu bayanlar Yuvarlak bir tencere gibi bir şey, kenarları bombeli bombeli bir tencerede bir kek yapıyorlar ya İrmiko'nun. Onun Arapça adı Habistir. Gazali zamanında varmış demek ki. O kimse bana bunu yeni icat ettim ben ilk defa yapıyorum, üzüm kattım içine falan demesin. Bak Gazali üzümlü kek yaptıracak şimdi. 910 sene oldu bu kitabı yazalı Gazali. Demek ki kek varmış eskiden. O zaman da dünya çünkü lezzetliydi. Kek o zaman da güzel. Evet şöyle bir örnek düşün bir insan şeker, sükker o zaman da şeker varmış demek ki ve gayriyi ve diğer işte nedir e, tuzu mu, üzümü mü, ne katıyorsan hepsinden katılmış güzel bir kek yaptığını düşün. ثُمَّ تَرَحَ ف۪ي كِتْعَةَ سُمْ min قَاتِلٍ Sonra da kekin içine öldürücü zehir de katmış. Güzel bir kek yapmış adam içine bir miktarda zehir katmış. Fe absara zalika raculun ve lem yubsirhu aher. <gülüyor> İki kişiden biri zehir katıldığını anlıyor. Öbürü anlamıyor. Ve vada'al kabisa beyne eydihima muzayyanan muzakhrafa. Böyle güzel yıldızlı kesilmiş olarak ikisinin önüne de bunu koyuyor. Yani üç kişi var. Biri kek yapıyor. Öbürünün biri onun içine zehir katıldığını görüyor, biri anlamıyor. İkisinin önüne de böyle yıldızlı bir kasede o kök, ke, ke, keki koyuyor. فالرجل الذي أبصر ما جعل فيه من السم يكون O zehirin konduğunu gören elini uzatmıyor keke. Zühd yapıyor. La yaghturu bi bali en yetnawele minhu bi Öldürsen yemen bundan diyor. Asla aklına getirmiyor. Ve yekunu de alike inde bi menziletin nar. İşte bunu ateş, cehennem görenin örneği budur diyor. Çünkü Allah dünyayı kek gibi güzel yaptı, içine zehir kattı. O zehir nedir? Şehvetlere tapınmaktır. Şehvet deyince cinsellik akla gelmiyor. Cinsellik şehvetin bir çeşididir sadece. Sevmek, arkadaş edinmek, arkadaşlarla çay içmek, gıybet etmek dünyanın en lezzetli şehvetlerinden birisidir. Haram yemek, anne babayı üzmek. Anne babayı üzmek nasıl şehvet oluyor? Ağlık yapıyorsun. Annenle arandaki yaş farkını doğrulmuş ve doğurmuş olmayı unutuyorsun. Bunun bir zevki var. Şeytan bunu zevkli hale getiriyor. Bu bir şehvet türü işte. Evet bel as'aba limekâni mâ ya'lemu min âfeti hatta ateşten daha kötü görüyor bu keki niye? zehir olduğunu ve öleceğini biliyor ve lâ yeğterru ve zînetî kekin dış görüntüsüne aldanmıyor ve emmel racülül âkhar ellezî lem yubsir mâ o kekin içine konan zehirden haberi olmayan adam eğterre bi zâhirî o yıldızlı kesilmiş güzel bombeli kekimi görüyor Ağzından sallyalar akıyor ya böyle, tatlanıyor. Ve harısı aleyhi, çatalsız bile girişi Ve lem yaspir anhu, ya bir bakayım tadına filan demiyor. Olduğu gibi lokmayı ağzına atıyor. Ve akhata yete'accebu min sahibi hi ezzahidi Bir de enayi bu kökten, bu kadar güzel kekten niye yemiyor diyor. O yemeyen zahid. Zahid kimdir? Tenezzül etmeyen demek. O keke tenezzül etmeyen arkadaşını da enayi gözüyle bakıyor. Bu kadar güzel keki kaçırıyor diyor. Ve rubbema yuseffihu fî zâlike. Bu şekilde de o kek yemeyene aptal diyor. Aptal öyle bu kek yenmez mi diyor. فَهَذَا مَثَلُ حَرَامِ الدُّنْيَا مَعَ الْبُسَرَاءِ الْمُسْتَقِمِينَ Dünyada Allah'ın haram ettiği şeylere tenezzül etmeyen Allah'ı seven kulların haliyle bu oyunun ne olduğunu anlamayıp dünyaya saldıranların hali budur. Zehirli kekten yiyor, yemeğine de ne diyor böyle kek kaçırılır mı diyor. Bunun örneğini bugünkü kadar en iyi anlayan nesil olmamıştır. Nedir biliyor musunuz? Hem evin yok hem de banka kredisiyle ev almıyorsun seninki aptallık diyor. Banka kredisi o zehir işte. allah Teala dünyayı bir kek gibi güzel yarattı. Banka zehiri faiz, Anne ve babasının rızası olmadan haram bir şekilde evlenen erkek ve kız o zehirden tutuyor. Bir de birisinin Allah'tan korkup müttakî olup buna tenezzül etmediğini gördü mü kınıyor ona. Gazalenin zamanında mıyız şimdi diyor. Cehennemin ateşi yana yana bitti mi ki şimdi biz yanmayacağız. Cehennem bin sene önceki cehennem. 10 bin sene önceki cehennem, cehennem hala aynı. Belki de ateşi de artmıştır Allah bilir ya. Diyecek yerde tam aksini söylüyor. Buradan nereye geliyoruz? Gazalemizin verdiği bu kek örneğini unutmuyoruz. Yani muhteşem bir örnek veriyor. Rahmetullahi aleyh. Verdiği örnek o kadar güzel bugünkü asra benziyor ki sadece dünyayı, Böyle yedi kıtalık kocaman bir yer değil de bir kek kadar küçültün gözünüzde. Banka o kekin zehiridir. Zina, kumar, milli piyango, milli piyango o kekin içinde zehirdir. Anneye babaya esyan o kekin içinde zehirdir. Sabah namazı kılmamak o kekin içinde zehirdir. Tesettür diye çıplaktan daha beter bir pozisyona bürünmek o kekin içinde bir zehirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı ifsat yapanlara kulağını kabartıp ne diyor bu adamlar demek? Kaşık kaşık hatta kepçe kepçe zehir yemektir. Bu zehir Adem aleyhisselamdan beri var ama Allah'ın bazı kulları bu zehirden hiç tatmadılar. Anladılar ki büyük bir zehirlenme olur burada ve ölüm olur. Uzak durdular. Bazı kulları da allah Teala'nın gaflete düştüler. Ama herkes için cennet yine bekliyor. Yani bir kere zehir alan hemen midesini yıkattırıp kurtulabilir bu işten. İstifar edersin. Faiz de olsa, zina da olsa. Her şeyin tövbe kapısı açık. Bir kişinin tövbesi çok zor. O da kim? Madem tövbe kapısı açık, ben ileride tövbe ederim bunu bir yapayım diyene Allah o kapıyı bir daha açmaz. O Allah kendisiyle böyle alay edilir gibi günah işlendi o günah köklenir maazallah. Peki, devam edeceğiz bu örneğinden gazalini inşallah. Elhamdülillahi Rabbin Alemin.